Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ve men tebi'ahum bi ihsanin ila Allah tebareke ve teala hamdolsun Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun ailesine, ashabına ve kıyamete kadar onun yoluna uyanlara da salat ve selam olsun. Bunlardan sonra usulül iman dersimizin dördüncü meclisini akt edeceğiz. Yüce Allah tebareke ve teala'nın tevfikiyle. Usulü iman, imanın asılları, imanın rükünleri, amentü esaslarıdır dedik. Bunun ilk üç aslı olan Allah'a iman, meleklere iman ve kitaplara iman ile alakalı üç ders meclisi aktettik. Şimdi okuyacağımız asıl usulül imanın dördüncü aslı olan Resullere iman. Resullere <gülüyor> imanın da imanın asıllarından, rükünlerinden olduğunun deliliği. Yine önceki bütün asılların delili olarak zikrettiğimiz Bakara 188 ayet. Walakinel birr men amena billahi vel yevmil ahiri vel malaiketi Ancak gerçek hayır ve iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ...ve nebilere iman eden kişinin yaptığı iyilik ve hayırdır. Kitaplara, Resullere imanın, imanın asıllarından biri olduğunun sünnetten delili... ...yine Sahih-i Müslim'de rivayet olunan Cibril hadisi diye bilinen hadisi şeriftir. Cibril aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e... İman nedir diye sorunca Nebi sallallahu aleyhi ve sellem iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe iman etmendir Ve hayır ve şerri ile kadere iman etmendir buyur Müslümanlar da rasullere imanın, imanın asıllarından bir asıl olduğu hususunda icma ettiler İslam itikadını tedvin ettikleri bütün kitaplarda Resullere imanı da imanın rükunları arasında saydılır. Resullere iman etmeyen bir kimsenin imanı sahih ve geçerli değildir. Kendisi Allah Tebareke ve Teala indinde kurtulacak olan müminlerden olmaz. <gülüyor> Resullere imanla alakalı Allah Tebareke ve Teala'nın kitabında başka ayetler de var yüce Rabbimiz buyuruyor diyor ki Amenar-rasulu bima unzila ileyhi min Resul Rabbinden kendisine indirilen şeye iman etti, müminler de buna iman ettiler. Resul de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, müminler de buna iman ettiler. Sonra Rabbimiz onların nelere iman ettiğini şöyle sayıyor. Kul amana billahi onların hepsi yani hem resul hem diğer müminler Allah'a iman ettiler ve melekatihi ve kutubihi ve rusulihi onun meleklerine kitaplarına ve rasullerine de iman ettiler. La nufarriku beyne ahadin min rusulihi ve biz onun Resulleri arasında herhangi bir fark da gözetmiyoruz. Herhangi bir ayırım tefrika yapmıyoruz iman ve tasdik etme cihetiyle. Yoksa Resullerin bazısı bazısından efdal olabilir. Bazısı bazısından daha üstün sayılabilir. Biz de böyle itikad edebiliriz. Aralarında tefrik yapmamamız, ayrım gözetmememiz bazısına iman edip bazısına küfretme cihetiyle'dir. Hepsine iman ediyoruz. Kim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine ve ahiret gününe kafirlik ederse muhakkak ki haktan uzak bir sapıklıkla sapmış olur. <gülüyor> Rasuller göndermek de kardeşlerim, kitaplara iman dersinde zikrettiğimiz gibi Yüce Rab tebareke ve Teala'nın rububiyetinin bir neticesidir. Allah Tebareke ve Teala'nın kullara rahmetinin bir göstergesidir. Rabb Subhanahu ve Teala'nın hikmetinin bir eseridir. Bakın Allah Tebareke ve Teala, Allah beşerden herhangi birisine bir şey indirmedi. Beşerden bir elçi Resul göndermedi diyenleri ne söylemiş olmakla vasfedip ittiham ediyor. Diyor ki Allah Tebareke ve Teala, Veme kaderullah'a hakkı kadirihi, Allah'ın kadirini, onun değerini, Allah'ın yüceliğini kıymetini hakkı ile takdir edip bilemediler. Kimler ifqalu ma anzal Allahu ala beşerin min şey? Allah beşerden hiç kimse üzerine herhangi bir şey indirmemiştir diyenler. Böyle dedikleri vakit Allah'ın kadrini, onun değerini, yüceliğini, kıymetini takdir edip bilemediler. Böyle demenin aslında Allah'a tanetme etme olduğunu, Allah'a noksanlık izafe etme olduğunu fark edemediler. Nasıl Allah mükemmel bir Rab olacak? Allah tebareke ve teala mükemmel hikmete sahip, mükemmel rahmete sahip. Bir Rab olacak da kullarına onların kendi aralarından onlara kitabı hikmeti öğreten onlara bilmediklerini öğreten onlara Rablerinin emirlerini yasaklarını talim edip öğrettiren onları tezkiye edip onlara yol gösterecek yol gösterecek elçiler göndermesin böyle diyenler Rab tebareke ve teala'nın bu kemalinde ona taan etmiş olurlar o yüzden Allah diyor ki Allah, beşerden hiç kimse üzerine hiçbir şey indirmemiştir diyenler var ya, bunlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Allah'ın kıymetini, kadrini göremediler, bilemediler. Rab tebareke ve teala bu elçileri aramızdan seçti. Onları risalet ile Allah'ın emirlerini, buyruklarını insanlara tebliğ etme ile vazifelendirdi. İnsanlara Rabblerinin emirlerini, yasaklarını öğretme ile onları gönderdi. Ta ki insanların kıyamet günü Allah'a karşı ortaya koyacakları bir mazeretleri kalmasın diye. Rabb tebareke ve teala, Resul indirmeden kitap gönderseydi, belki birileri bir mazeret ileri sürebilirdi. Derdi ki biz bunun içindekileri anlamıyoruz. Allah Subhanahu ve teala bizden, Beşerden resuller göndermeseydi belki insanlar mazeret sunabilirlerdi. Ama Rabb tebaraka ve teala bizim aramızdan bazı kimseleri risaletiyle seçip ihtiyar edip istifa edip Mustafa buradan geliyor. Bize gönderdiği insanların kıyamet günü Allah'a karşı bir hüccetleri kalmasın diye. Hüccet Allah diyor ki: "Rusulen mubşirîn ve munzirin. müjdeleyici ve insanları uyarıcı rasuller gönderdik ta ki li'alla yakûne lin nâsi alallâhi o rasuller gönderildikten sonra artık insanların Allah'a karşı bir hücceti mazereti kalmaz rasuller gönderildi hakkıyla tebliği yaptılar Ümmete nasihat ettiler. Allah yolunda hakkıyla cihad ettiler. Artık rasuller gönderildikten sonra hiç kimse Allah'a bir hüccet sunamaz. Bize Resul gelmedi, bize elçi gelmedi, ben duymadım bilmiyorum diyemez. Yüce Allah Tebareke ve Teala kardeşlerim her ümmete bir Resul, bir elçi, bir uyarıcı gönderdi. Hiçbir ümmet kendisini İnzar eden bir uyarıcıdan hali kalmadı. Allah Tebareke ve Teala diyor ki وَاِمْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٍ İçinde bir nezirin, bir uyarıcının hali olduğu, olmadığı bir ümmet yoktur. Bütün ümmetlere Allah Tebareke ve Teala mutlaka Resuller, Nebiler, uyarıcılar gönderdi. وَلَقَدْ بَعَثْنَا fi كُلِّ ummetin رَسُولًا Yemin olsun ki biz her ümmete bir resul, bir elçi gönderdik. اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَجِتَنِبُتْ تَاغُوتُ <الطَّغُط> Allah'a tapsınlar ve tağuttan içtinam etsinler diye. Bu ayetten iki şey öğreniyoruz. Bir, bütün kavimlere, bütün ümmetlere bir resul gönderilmiştir. Resul, uyarıcı, gönderilmemiş bir ümmet yoktur. İki, bütün ümmetlerin gönderilme gayesi de birdir. Kitaplara imanı anlatırken onların mastarı birdir. Gayesi birdir. Ortaya koydukları akide birdir dedik ya. Rasuller de böyledir. Onların da gönderildiği mastar birdir. Allah Tebarek ve Teala onları gönderdi. Her bir ümmete, her bir kavme mutlaka bir uyarıcı gönderildi. Ve gönderilen bütün rasullerin ortak mühimmesi, ortak davetleri gönderilme amaçları bu iki şeydi. Tağuttan içtinap etmek, Allah'a ibadet etmek. Allah'ın dışında kendisine ibadet edilenleri reddetmek, ibadeti bir ve tek olarak Allah'a yapmak. La ilahe illallah demek, la ilahe illallah'a itikad etmek... La ilahe illallah ile amel etmek. Bütün Resuller, elçiler bunun için gönderildi. Bu Rabbimiz Tebareke ve Teala'nın bize büyük bir lütfudur. Bize büyük bir nimetidir. Allah tebaraka ve Teala bizi başıboş bırakmadı. Sonra bizim kendi kendimize okuyup anlamak zorunda kalacağımız bir kitapla da bizi baş başa bırakmadı. Bu kitabın içindekileri bize beyan edecek. Rabbimizin maksadının ne olduğunu bize anlatacak. Sonra bil fiil tatbik edip yaşayarak bize onları öğretecek, talim ettirecek bir elçi gönderdi. Elhamdülillah. Allah Tebareke ve Teala diyor ki alel Allah müminlere minnet etmiş. Onlara büyük bir lütuf, büyük bir ikram ve inamda bulunmuştur ne yaparak fihim min enfusihim. kendi aralarından kendi içlerinden onlara bir rasul göndermeyle bu Rabbimizin büyük bir ihsanıdır lütfudur, nimetidir ikramıdır aramızdan bir rasul göndererek sonra o rasulün özellikleri yetlu aleyhim ayatihi onlara Allah'ın ayetlerini okuyan ve yüzekkihim ve onları temizleyen, tezkiye eden, arındıran ve yualli muhumul ve hikme ve onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir rasul göndermiş olması Allah'ın müminler üzerine büyük bir nimetidir. Ve inkanu min kabulu lfi zala'limubin halbuki onlar bundan önce bu rasul kendilerine gelmezden evvel açık bir sapıklık içindeydiler, bir dalalet içindeydiler. Yani Resuller Allah'ın elçileri Rab Tebareke ve Teala'nın rahmetiyle rububiyetinin gereği ve neticesi olarak sonsuz hikmetiyle bizlere acıyarak bizlere gönderdiği birer nimettirler. Bu dünyadaki en büyük nimet bizlere Resullerin gönderilmesidir kardeşler. Hayattan daha büyük bir nimettir. Sağlıktan daha büyük bir nimettir. Bugünlerde sağlığın en büyük nimet olduğu konusunda bir icma var insanların arasında. Resullerin gönderilmiş olması sağlıktan daha büyük nimettir. Afiyetten, sıhhatten daha büyük bir nimettir. Çünkü sağlık, açlık, dünyada emniyetsizlik, başımıza gelecek türlü felaketler, bunların hepsi muakkat belli bir zamanda olacak, bitecek şeylerdir. Resulün bize gönderilme nimeti, bizim ebedi saadetimizle ilgili ebedi bedbahtlığımız olabilecek bir mesele hakkındadır. İmanın asıllarından dördüncü asıl olan Resullere iman etmekte şu dört meseleye iman etme ile tamam olur ve gerçekleşir. Resullere iman etmenin kendisiyle tamam olacağı dört şeyden birincisi, Allah Tebareke ve Teala'nın bize haber verdiği, Resullerin tümünün, hakiki olarak, hak ve gerçek bir biçimde, Allah'ın Resulleri ve Elçileri olduğuna iman etmek. Resullerin tümü, onların hepsi Allah'ın Elçileridir, Allah Tebareke ve Teala tarafından vazifelendirilip gönderilmiş kullardır. Bunların arasında herhangi bir tefrik, herhangi bir ayrım gözetmeden hepsine birden iman ederiz. Bunların arasında ayrım gözetip bazısına iman eder, bazısına iman etmeyiz, kafirlik ederiz diyenler kafirlerin ta kendileridir. Resullerden Birisini tekzip edip yalanlamak, birisine kafirlik etmek, bütün Resullere kafirlik etmek demektir. Öyleyse birinci madde ne? Onların tümünün Allah'ın Resulü olduklarına iman etmek. Arada bir şey ayrım gözetmeden. Yüce Allah Tebareke ve Teala diyor ki İnnellezîne yekfurûne <gülüyor> billahi ve rusuli. Allah'a ve rasullerine kafirlik edenler ve yüridûne en yuferrikuu Beynallâhi ve rusulih Ve Allah ve rasulleri Arasını ayırmak isteyenler Ve yakulûne Nûminu badin ve nekfuru Biba'd Ve biz onların bazısına iman ederiz Bazısına iman etmez Kafirlik ederiz diyenler var ya Ulaike Ve yüridûne en Yettekhidû beynethalike sebeyle ve bu ikisi arasında bir yol tutturmak isteyenler var ya. Allah'a ve Resulüne kafirlik edenler, Allah ve Resulleri arasında ayrım yapmaya çalışanlar, Resullerin bazısına inanınız bazısına inanmayız diyenler ve bu ikisi arasında orta bir yol tutturmak isteyenler var ya. Ulaike humul kafirun hakka. İşte onlar gerçekten kafirlerin ta kendileridir. Çünkü Resullerin tümüne iman etmek imanın aslıdır. Resullerden birini küfretmek, hepsine küfretmek olur. Bu da Resullere imansızlık anlamına gelir. Bu kimse imanın bu usulünü, bu aslını yerine getirmemiş sayılır. Allah Tebâreke ve Teala kitabında ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki Rabbimiz <gülüyor> Kedzebet adunil murselin Ad kavmi Resulleri yalanladılar. Diyor ki Allah Allah كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوتِنِ Murselin, Lut kavmi rasulleri yalanladılar. Diyor ki Allah Tebareke ve Teala كَذَّبَتْ سَمُودُ Murselin, Semud da yalanladı, tekzip etti. Halbuki bunlar kimi tekzip ettiler? Her birisi kendisine gönderilen Resulü yalanlayıp tekzip etti. Böyle olduğu halde Allah ne diyor onlara? Bunlar Resulleri yalanladılar. Bakın size daha ilginci Kevzebet kavmu Nuhinil Murselin. Nuh'un kavmi de Resulleri yalanladı. Bunda daha ilginç. Çünkü Nuh'tan önce başka bir Resul yok. Onlar hangi Resulleri yalanladılar biliyor musunuz? Daha gelmemiş olan gelecek bütün Resulleri yalanladılar Nuh'u yalanlama ile, tekzip etmeyla. Yani onların birini yalanlamak, hepsini yalanlamak, hepsine küfretmek demektir. Dolayısıyla kardeşlerim Bugünkü Hristiyanlar İsa'ya kafirlik eden, İsa'yı yalanlayan kimselerdir. İsa'ya iman etmiyorlar. Neden? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yalanladıkları için. Yahudiler Musa aleyhisselama iman etmiyorlar. Musa'ya kafirlik eden, Musa'yı tekzip eden kafirlerdir. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tekzip edip yalanlayan kimse inandığını, iman ettiğini, zuum ettiği, iddia ettiği nebisini de tekzip edip yalanlıyor demektir. Dolayısıyla Resuller arasında iman noktasında bir fark gözetmemek bu iman aslının bir esasıdır. Resullere iman etmenin kendisiyle olacağı dört şeyden birincisi Onların hepsinin Allah'ın rasulleri olduğuna iman edip aralarında bir fark gözetmemektir. İkincisi bu rasullerden kitapta ve sünnette bizlere ayrıntılı olarak isimleri haber verilmiş olanlara ayrıntılı olarak bu isimleriyle iman ederiz. İsimleri haber verilmemiş olanlara ya da haber verilmiş de bizim duymadığımız bilmediklerimize de icmalen iman ederiz. Allah Tebareke ve Teala'nın gönderdiği bütün Resullere ismini bildiklerimize isimleriyle bilmediklerimize de icmalen iman ederiz. Kitapta ve sünnette bu Resullerin bazılarından haber verilmiş, onların isimleri bize bildirilmiş. Bazılarının isimleri bildirilmemiş, kıssaları bize anlatılmamış. Onlara da icmalen iman ediyoruz. Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: "Laqad ersalna rusulen min qablik. Senden önce de başka rasuller gönderdik. Minhum men kasasna aleike ve minhum men lem naqsus Onlardan bazılarının kıssalarını sana anlattık, bazılarının kıssalarını da sana anlatmadık. Kitapta ismi geçen, bize haber verilen rasuller Allah'ın gönderdiği rasullerin tümü değildir. Rabbimizin kitabında kardeşlerim 25 tane Resul ismi geçiyor. Resul, Nebi, Allah'ın gönderdiği Peygamber ismi geçiyor. Bunlardan 18 tanesi aynı yerde. En'am suresinin 83'ten 86'ya kadar olan 3 ayetinde 18 Nebi ve Resul'ün ismi aynı yerde geçiyor. Bu tafsili imanı hep beraber burada gerçekleştirelim diye bunların isimlerini tafsili olarak okuyacağım size ayeti-kerimeden. Allah'ın gönderdiği kitapta ismi geçen resuller. Allah Tebaraka ve Teala diyor ki: "Ve tilke hüccetuna ataynaha İbrahim'e ala kavmi." İşte bunlar bizim kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz hüccetlerdir. Sayın Kim İbrahim. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz hüccetlerdir. Nerfa'u daracatim menneşâ. Dilediklerimizin derecelerini yükseltiriz. İnne rabbeke hakimun alim. Muhakkak ki ربin. hikmet sahibidir, ilim sahibidir. Ve vehebna lehu ishâka. Sonra ona ishâkı bahşettik. Ve ya'kûbe ve Yakubu baş ettik. Ve kullen hedeyna ve onların her birine hidayet ettik. Her birini doğru yola ulaştırdık. Wa Nuhan hedeyna min qabl. Ondan önce de Nuh'a hidayet etmiştik. Kaç etti? Nuh'a. Wa min Nuh'un zürriyetinden de Davud'a Davud'a da hidayet ettik. Ve Süleyman'a ve Süleyman'a da ve Eyyub'a ve Eyyub'a da Yusufa. Yusufa da. Ve Musa, Musa'ya ve Harun, ve Haruna. Kaç etti? 10. Ve kezalike neczül muhsinin. İşte biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Sonra ve Zekeriya. Ve Zekeriya'ya da. Ve Yahya. Ve Yahya'ya da. Ve İsa. Ve İsa'ya da. Ve İlyasa. Ve İlyasa da. Kullun min salihin ki onların hepsi de salihlerdendi. Ve İsmaila ve İsmail'e de vel yesa al yesa yada ve Yunusa ve Yunusada ve Lut'a ve hidayet ettik ve kullen faddalna alal onların hepsini bütün alemlere faziletli kıldık. 15 neb 18 nebi ve resulün ismi Enam suresinde bir yerde geçiyor. Geriye kimler kaldı? tebaraaka Teala diyor ki va ile ain ahahum hu da kim hu aleyhisse ve ilemu da ahahum Salihha Se da kardeşleri Salihi gönder ve ile meyene ahahum şu ay de kardeşleri şu ay gönder kaç etti 21 bu ismail ile ve diri sedel kifil kullü Min sabiri Burada da İdris ve Zülkifil var. Geriye iki tane kaldı. Birincisi onların birincisidir. İkincisi de onların sonuncusudur. Birincisi Adem Aleyhisselam. İnna Allah Adem. Allah Adem'i de istifa etti. Adem'i de seçti. Ve Muhammedun Resulullah. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem Allah'ın resulüdür. İşte bu isimler 25 isim. Rabbimiz'in kitabında isimleri bize açıklanmış Nebiler ve rasullerdir. Bu isimde Nebilerin ve rasullerin olduğuna iman etmek bunları duyduktan sonra artık imanın bir tafsili gereği olur. Rasullere iman etmenin üçüncü mertebesi onların sonuncularının ve kıyamete kadar şeriatına uyulması lazım ve bağlayıcı olanının bize gönderilen ahir zaman peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna iman etmektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah oğlu Mekke doğumlu olan bu Arabi Kureşi Ümmi peygamber bu peygamberlerin, nebilerin ve rasullerin sonuncusudur. Bize gönderilen rasuldür. Kıyamete kadar uyulması, kurtuluş için uyulması vacip olan yegane merci odur. Bizim için ve başka ümmetler için. Musa'nın kavmi içinde. İsa'ya inananlar içinde. Hiçbir şeye inanmayanlar içinde. Hatta Musa ve İsa gelseler bizatihi onlar içinde bu ahir zaman peygamberine ittiba etmekten başka bir seçenek yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şekliyle eğer Musa hayatta olsa onun da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittibadan başka bir seçeneği yoktur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu ümmi peygamberin ahir zaman peygamberi olduğuna, bunun peygamberlerin, nebilerin ve sonuncusu olduğuna iman etmektir. Allah tebaraka ve Teala diyor ki, Ma kana muhammedun ebâ ahadim min ricalikum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin aranızdaki adamlardan biriniz, birisinin babası değildir. Velakin Resulullah ve Hatemennabiy. Ancak o Allah'ın resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki bir nübüvvet, bir risalet iddiası batıldır. Bu iddiayı tasdik eden kimsenin resullere imanı yoktur. Mümin de değildir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Bunu böyle bastıra bastıra söylediğimize şaşırmayın arkadaşlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahir peygamber olduğu son nebi son rasul olduğu ondan sonra başka rasul gelmeyeceği başka nebi olmayacağı üzerine basa basa vurgulanması lazım olan bir hakikattir. Ümmet içinde bizim memleketimizde namaz kılan camiye giden hacca gitmiş sakal bırakmış tak takan hacı amcalar arasında bile şu anda bazı kimselerin nebi olduğuna rasul olduğuna inananlar var bu Amerika'da yaşayan bir deccal var ya İskender Evren'e soğulu denen bunun nebi olduğuna rasul olduğuna iman eden mümin halktan kimseler var sayıları da 3-5 falan değil yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi, son rasul olduğuna vurgu yapmak. Bunu kabul etmeyenin, bunda tereddüt edenin, ondan sonra herhangi birisinin rasul ve nebi olabileceğine iman edenin kafir olacağına vurgu yapmak lazım bir konudur. Gereksiz bir mesele değildir. Bazıları şaşıra şaşırabilir. Yani bunu söylemeye ne gerek var? Bu zaten bilinen bir şey. Öyle değil. Zaman geçiyor, ilim unutuluyor. Şeytanlar, deccallar dört bir yandan insanların itikatlarını ifsad ediyorlar. Bu şeytanlar, bu deccallar belki karşılaşmışsınızdır. Karşınıza gelip gerçekten Allah'ın kitabından bazı ayetleri size okuyarak bu adamın Allah'ın Resulü olduğunu ispat etmeye çalışıyorlar. Ciddi ciddi yani. Kitaptan ayetler okuyorlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nebilerin ve resullerin sonuncusu olduğuna itikad etmek. Kıyamete kadar kurtuluş için insanların ona tabi olmaktan başka bir çareleri olmadığına itikad etmek. Onun birreti sonrası ondan başka bir kimsenin yolu ile Allah subhanahu ve taala'nın rızasının kazanılmayacağına itikad etmek. Bu da Resullere itikad etmenin üçüncü mertebesi, üçüncü derecesidir. Dördüncüsü de bununla ilgili. O direkt bizim bizimle alakalı. Resullere iman etmenin kendisiyle tamam olacağı şeylerin dördüncüsü kardeşlerim. Verdiği haberlere cümleten ve tafsilen tasdik ederek... Emirlerine ve yasaklarına imtisal etmeye iltizam ederek Allah Tebareke ve Teala'ya ondan başkasının gösterdiği şekilde tapmayarak Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmektir. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmektirden önce, önceki söylediğim şeyler ona iman etmenin ne demek olduğunu ifade etmek içindir. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmektir. Ona iman etmek yani onun da Allah'ın gönderdiği rasullerden birisi olduğunu bilmek buna inanmak, bunu kabul etmek bunu tasdik etmekten ibaret değildir. Bu söylediğim şeyler olmazsa ona iman edilmiş olmaz. Ne olacak? Bir verdiği bütün haberler geçmişle alakalı, gelecekle alakalı mutlak gaybla alakalı onu gönderen Rab ile alakalı bütün haberler cümleten ve tasdik e, tafsilen tasdik edilmedikçe cümleten derken neyi kastediyoruz bildiğimiz bilmediğimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her ne haber vermişse ben onu tasdik ediyorum işte bu cümleten ne? bildiğim ayrıntıları da tasdik ediyorum Emirlerine ve yasaklarına imtisal etmeye, imtisal etmek onları yerine getirmek demek. İmtisal etmeye iltizam etmeden, iltizam neydi? Önceki dediğimiz açıkladık. Bana lazımdır, benim için bağlayıcıdır, benim için dindir, şeriattır imandır, Allah'ın hükmüdür diye görüp benimsemeden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman olmaz. Bunlar ister farzlar, ister itikatla alakalı şeyler, ister müstehaplar olsun. Meselenin itikatla ilgili bir şey olmasına gerek yok. Farz olmasına bile gerek yok. Bir kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bize adab olarak müstehaplardan, menduplardan bir mendup müstehap olarak öğrettiği bir şeyi bile dese ki bu benim için geçerli değildir, bu benim için bağlayıcı değildir. Bu kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemiştir. Misvak mesela. Misvağın hükmü sünnettir müekked. Birisi misvak kullanmadığı zaman günaha bile girmez. Ama birisi dese ki evet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem misvakı getirdi, öğretti, tavsiye etti, emretti. Ama bu beni bağlamıyor. Benim için bu öğüt, bu öğreti, bu adab benim için lazım değildir. Derse bu kişi Muhammed'un Resulullah'a iman etmemiş demektir. Üçüncüsü, Allah Tebarek ve Teala'ya sadece onun öğrettikleriyle ibadet etmek. Rabb Subhanahu ve Teala'nın razı olacağı, onun hoşnut olacağı, yegane ibadet yol ve yöntemleri Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettikleridir. Onun öğrettiğinden başka bir şeyle Allah'a yaklaşacağını, Allah'ı razı edeceğini, Allah'ın hoşnutluğunu, cennetini, rızasını kazanacağını itikad eden kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmemiştir. Yani eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dediğimiz zaman bunları söylemiş oluyoruz. Ben onun Allah'ın kulu ve resulü olduğuna şahitlik ediyorum. Yani onun bütün haberlerini cümleten ve tafsilen tasdik ediyorum. Onun bütün emirlerini ve yasaklarını kendim için lazım ve bağlayıcı görüyorum. Ve Allah'a ulaşmanın yegane yolunun onun öğrettikleri olduğunu kabul ediyorum demiş oluyoruz. Bunlardan birini yapmadığın zaman o dediğin şeyi aslında dememiş oluyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme haberlerini tasdik ederek, emirlerine ve yasaklarına iltizam ederek... Ve Allah'a sadece onun yöntemiyle ibadet ederek iman etmek, kendisiyle Resullere imanın tam olacağı şeylerin dördüncüsüdür. Abduhu ve Resuluhu derken de, onun Allah'ın Resulü ve kulu olduğunu söylemiş oluyoruz. Allah'ın kuludur vurgumuzu, onun... Rububiyetten, uluhiyetten herhangi bir şeye sahip olmadığını göstermek için söylüyoruz. O Allah'ın kuludur. Yani Allah'ın ortağı değildir. Allah'ın sahip olduğu haklardan bir şeye sahip değildir. Ona tapılmaz, ona yalvarılmaz, ona ibadet edilmez. Onun önünde, Allah'ın önünde boyun eğip yüz döktüğümüz gibi boyun eğip yüz dökülmez. Abduhu demek bu demek. Sıkıştıkları zaman Nebi sallallahu aleyhi ve selleme yalvaranlar ona seslenenler medet ya Resulallah diyenler şefaat ya Resulallah diyenler onun Allah'ın abduhu ve abduhu ve Resuluhu olduğuna şahitlik etmemiştirler. Çünkü onlar ona ibadet ederek onu ne yaptılar? Rabb yerine koydular. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetin her halini gördüğü, bildiği, duyduğu, meclislerimizde hazır olduğu, bizden her anda haberdar olduğu, bunlara itikad edenler onun Allah'ın kulu olduğuna şahitlik etmiyorlar. Onlar onun ya Allah gibi bir şey olduğuna, ya Allah'ın bir benzeri olduğuna, ya Allah'ın bir ortağı olduğuna itikad ediyorlar. Allah'ın kuludur bu demek. Ya Allah'ın Resulüdür, Allah'ın Resulüdür demekte, de Yani o... Emirlerine karşı gelinmeyecek olan kimsedir. Onun emirlerine karşı gelmek... Onu gönderen zata karşı gelmek demektir. O bir elçidir. Kendisinden bir şey ortaya koymaz. Kendisinden bir şey emredip yasaklamaz. Onun emri... Onu gönderen zatın emridir. Onun yasaklaması... Onu gönderen zatın yasaklamasıdır. O zaman... Ona itaat ettiğiniz zaman kime itaat etmiş oluyoruz? Onu gönderen zata Allah'a itaat etmiş oluyoruz. Ona isyan da onu gönderen zata isyandır. İşte abduhu ve da de bu demek. Onun emirlerine isyan edenler, emirlerini yerine getirmeyenler, bunu gevşeklikle, tembellikle bu emirlerin kendileri için bağlayıcı olduğuna itikad ederek yapıyorlarsa... Abduhu ve Resuluhu şehadetini kökten bozmazlar. Günahkarlar, fasıklar. neyse bunların hükmü de o olur. Ama onun emirleri benim için bağlayıcı değildir. Yasakları benim için bağlayıcı değildir diye itikad ediyorsa bu kişi Muhammeden Abduhu ve Resuluhu şehadetine itikat etmiyor demektir. Yüce Allah Tebareke ve Teala kardeşlerim bu Resulü bizler için her işimizde, dini ve dünyevi, külli ve cüz'i, büyük ve küçük, her işimizde kendisine teessi edeceğimiz, kendisine uyup iktida edeceğimiz bir örnek olarak gönderdi. Allah Tebarek ve Teala diyor ki, لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه muhakkak ki sizin için Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır. Limen kana yercul laha vel yevmel akhir Allah'ı ve ahiret gününü ümid edenler için. Kim Allah'ı ve ahiret gününü ümid ediyorsa onun için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örneklik vardır. Burada dikkatini çekmek istediğim nokta şurası Rabbimiz Tebareke ve Teala elçisinin örneklik vasfının hangi konuyla ilgili olduğunu beyan etmedi. Bilakis onu nekra olarak herhangi bir şeyle ilintili olmadan söyledi. Bu her türlü örnekliği ifade ettiğini, kapsadığını gösterir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de sizin için ibadette güzel bir örnek var denilseydi, onun örneklik alanının ibadet olduğunu anlardık. Ahlakta güzel bir örnek var denseydi, böyle olduğunu anlardık. Ama mutlak olarak sizin için onda bir örneklik vardır denilmişse, bu örnekliğin alanı neresi? Her şey. Büyük ve küçük. Dini ve dünyevi. Cüz'i külli her mes'elede Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim için örnektir. Allah'ı ve ahiret gününü uman kimseler için. Onun emirlerini yerine getirmek. Onun yasaklarından kaçınmak. Allah'ın emirlerini yerine getirip Allah'ın yasaklarından kaçınmak demektir. Bunu bizatihi bize Allah emrediyor. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Resul size, Resul size neyi verirse onu alın. Rasul sizden neyi nehyeder yasaklarsa ondan da uzak durun. Allah tebaraka ve teala rasulun emrine karşı gelenleri azapla ve fitneye düşmeyle tehdit ederek diyor ki فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ an اَمْرِهِ O rasul'un emirlerine karşı gelenler en tusibahum fitnetun... Başlarına bir fitnenin gelmesinden sakınsınlar. Av yusibahum azabun elim... Veyahut da acı verici bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Kimler? Resulün emirlerine karşı gelenler. Muhalefet edenler... Bir fitneye düşmekten sakınsınlar. Başlarına acı verici bir azabın gelmesinden sakınsınlar. Allah sizi... Bununla tehdit ediyor... Eğer Resulüne karşı çıkarsanız. Yüce Allah Tebareke ve Teala gönderdiği bu elçinin aramızdaki çıkan anlaşmazlıklarda hakem tayin edilmedikçe sonra onun vereceği hükme içimizden de hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça Kişiden imanı nefye yediyor. Bir kimse mümin olamaz. Allah'a yemin olsun ki, Rabbine yemin olsun ki bir kimse mümin olamaz. Arasında aralarında çıkan anlaşmazlıklarda Resulü hakem etmedikçe, sonra onun vereceği hükmü kabul etmedikçe, onun ver verdiği hükmü kabul ettikten sonra içinde herhangi bir tereddüt sıkıntı kalmadıkça, ve Resul'e tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça. Yüce Allah tebareke ve teala diyor ki فَلَا وَرَبِّكَ Hayır! Rabbine yemin olsun ki لَا يُؤْمِنُونَ Onlar iman etmiş olmazlar. Hayır! Rabbine yemin olsun ki iman etmiş olmazlar. Ne zamana kadar? Hatta يُحَكِّمُوكَ ف۪ي مَا شَجَرَ Aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem yapıncaya kadar. Hakem yaptık yetmez. Summa la yecidu fi Sonra senin vereceğin hükümle alakalı içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan bunu kabul etmedikçe. Ve mu teslime ve tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça Resullere iman etmenin kendisiyle tam olacağı dört şeyden birincisi, onların hepsinin Allah'ın Resulleri olduğuna itikad edip aralarında bir fark gözetmemektedir. İkincisi, isimlerini bildiklerimize tafsili olarak bildirilen bu isimler ile bilmediklerimize de icmalen itikad ederiz, iman ederiz. Üçüncüsü onların sonuncusunun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olduğuna iman ederiz. Artık ondan sonra bir nebi bir rasul gelmeyecektir. Artık ondan sonra kıyamete kadar insanların kurtulmak için tabi olmak zorunda oldukları tek merci Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncüsü de bu ahir zaman peygamberine iman etmenin keyfiyeti ile alakalı. Nasıl iman edilecek ona? Verdiği haberler tasdik edilerek, emirlerine ve yasaklarına iltizam edilerek, lazım olduğuna itikad edip yerine getirmeye çalışılarak. Ve Allah'a sadece onun gösterdiği yol ve yöntem ile ibadet ederek. Allah Subhanahu ve teala Gönderdiği bütün rasullerine salat ve selam etsin. Amin. Allah tebaraka ve Teala ahir zaman peygamberi, bizim peygamberimiz Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme de hakkıyla teessi etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Kurtuluş kardeşlerin bu Resul'e uymaktır. Kurtuluş Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin izini takip etmektir. Onun emirlerini ve yasaklarını yerine getirmektir. Allah Tebarek ve Teala'ya bizi götürecek. Bizi ona yaklaştıracak. Rabbimizi bizden razı memnun edecek. Onun öfkesinden bizi kurtaracak. Onun cehenneminden, azabından bizi kurtaracak. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolundan başka bir yol yoktur. Nebiniz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna iktidar edin. Onun sünnetlerini öğrenin. Onun sünnetleri sözümüzle müstahap mendup amellerini kastetmiyoruz. Nebinizin sünneti onun ortaya koyduğu yolun, dinin tamamının adıdır. Onun getirdiği itikat onun sünnetidir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği bütün ameller, farzlar ve nafileler, onun sünnetidir. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ortaya koyduğu yol, yöntem, metot onun sünnetidir. Yoksa sünnet sadece müstehap ve mendup olan ameller değildir. Nebinizin sünnetini öğrenin. Nebiniz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine İtikaden ve amelen imtisal etmeye gayret edin. Muvaffak Allah Tebarek ve Teala'nın kendisine tevfik verdiği kimsedir. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıfun. Ve selamun alel murselin. Rabbi Rabbil Alemin.